Meali Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer kendisine kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça, kendisine günah yoktur. Biliniz ki, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Tefsiri 172 168. ayette başta müşrikler olmak üzere bütün insanlara yalnızca temiz ve helal rızıklardan yemeleri emredilmişti. Burada ise aynı buyruk Müslümanlara yöneltilerek onların da Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklardan meşruiyet çerçevesi içinde yararlanmaları, Allah helal kıldığı halde bir zorunluluk olmadıkça nimetlerden kendilerini mahrum bırakmamaları istenmiştir. Kuşkusuz rızkın sahibi Allah olduğu ve bunlardan yararlanmaya da izin verdiği için ona minnet duyup şükretmek de kulun görevidir. Allah'a kul olduğunu söyleyen insanın temel kulluk görevlerinden olan bu şükür borcunu da asla unutmaması gerekir. Ayette eğer kendisine kulluk ediyorsanız, kaydıyla şükrü terk eden insanın kulluk bilincinden de uzaklaşmış olacağı, onu unutmuş sayılacağı anlatılmaktadır. 173. Cahiliye Arapları bazı hayvanları ve zirai ürünleri üç kısma ayırırlardı. Bunlardan tanrıları için adadıklarından sahipleri yiyemez, ancak put bakıcıları, kutsal mekanların hizmetçileri veya buraları ziyarete gelenler gibi mal sahiplerinin uygun gördüğü kimseler yiyebilirdi. Bahire, saibe, vesile ve ham isimleriyle andıkları bir kısım hayvanlara binmeyi yasaklar, bir kısmını keserken de Allah'ın adını özellikle anmazlar, bir rivayete göre bunları Kutlarının adını anarak keserlerdi. Ayrıca bahire ve saibe diye adlandırdıkları adak hayvanlarının sağ olarak doğan yavrularını sadece erkekler yiyebilir, ölü doğan veya doğum esnasında ölen yavruyu ise hem erkekler hem de kadınlar yiyebilirdi. Enam suresinin 138. ayetinde dolaylı olarak bu tür uygulamalar şirk dininin kalıntıları sayılmaktadır. Burada ise temiz rızıklardan yararlanmaya izin veren, 172. ayetin ardından Arapların eski helal-haram telakkileri zımnen ilga edilmekte, yiyecek olarak başlıca nelerin yasaklandığı bildirilmektedir. 138. ayette temiz rızıklardan yenilmesi istenmişti. Temiz rızık içine giren maddelerin sayısı çok fazla olduğundan, Ayette bunları sayıp dökmek yerine sınırlı sayıdaki haramları sıralama yolu tercih edilmiştir. Buna göre, 1. Kendiliğinden ölmüş ya da usulüne uygun kesilmeden öldürülmüş hayvanın eti haramdır. Hayvanın etinin yenilebilmesi için kesim esnasında canlı olması, bu kesim sonucunda ölmüş olması gerekir. Fakihlerin çoğunluğu bu canlılığın kesim sırasında hayvanın hareket etmesi veya kanının akmasıyla belli olacağını belirtirler. Bayılmış veya bayıltılmış hayvan ölü olmadığından, onun kesilmesi de şer'i kesilme sayılır. Bu durumda hayvan kesme sonucu ölmüş olur. Ayrıca hayvanı kesen kimsenin Allah adına kestiğini bilecek düzeyde akli melekeye sahip Müslüman veya ehli kitaptan olması gerekir. Anılan şartları taşıyan kadın veya çocuğun kestiği de bu kapsamdadır. 2. 2. Eti yenen hayvan bile olsa canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılmış olan kan haramdır. Enam suresinin 145. ayetindeki ''Akıtılmış kan'' ifadesinden anlaşıldığına göre, kan mutlak olarak haram olmayıp sadece hayvanın bedeninden akıp ayrılan haramdır. Bedende et içinde kalan kan ise et hükmündedir. 3. Domuz eti haramdır. Bir rivayete göre, İslam'dan önce Araplar evcil domuzu yemezler fakat yaban domuzunu yerlerdi. Yahudilikte domuz eti haram, Hristiyanlıkta ise helaldir. İslam'da ise domuzun eti kesin olarak haram kılınmıştır. Domuzun iç yağının haram olmadığını ileri süren bir görüş varsa da itibar görmemiştir. Domuzun tabaklanmış derisini kullanmanın ve kılından yararlanmanın haram olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. İbn-i Aşur, haklı olarak konumuz olan ayetten hareketle su domuzunun haram sayılamayacağını, zira aslında Yunusgiller'den bir balık olan bu hayvana Arapça'da su domuzu denilmesinin sadece bir isim meselesi olduğunu ifade eder ve fıkıhçılarla müfessirlerin bu hayvanı domuz sürü olarak düşünmelerini yadırgar. 4- Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın eti haramdır. Ayetin bu kısmıyla her şeyden önce putlar adına kesilen, onlara kurban edilen hayvanlar kastedilmekte, dolaylı olarak Allah'tan başka varlıklara ve güçlere kutsallık tanınması reddedilmektedir. Bu sebeple her ne kadar İmam Malik ister kasten olsun ister unutkanlık veya bilgisizlik neticesinde olsun Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanın etini yemek haramdır demişse de Hanefilere göre sadece kasıtlı olarak Allah'ı anmadan kesilen hayvanın eti haramdır. İmam Şafi ise ayetin asıl maksadının Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kılmak olduğunu düşünerek böyle bir niyet bulunmadığı sürece bilerek de olsa bilmeden de olsa Müslümanın Allah'ın ismini zikretmeden kestiği hayvanın etinin yenilebileceğine hükmetmiştir. Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar konusunda ve genel olarak yiyeceklerle ilgili helaller ve haramlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için fıkıh ve ilmihal kitaplarıyla İslami konularda hazırlanmış ansiklopedik eserlerin ilgili maddelerinde ayrıntılı bilgiler bulmak mümkündür. Nelerin haram olduğu konusunda kaynaklarda yer alan görüş ve tercihlerde, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ortaya konan ilkelerin ve amaçların yanında, fakihlerin kendi bilgi ve deneyimlerinin, ayrıca her bölgenin yiyeceklerle ilgili örf ve adetlerinin, telakkilerinin, beğenilerinin de etkisi olmuştur. Bu sebeple fakihler arasında yiyeceklerin hükmüyle ilgili görüş farkları bulunduğu görülmektedir. İslam dininde bazı yiyeceklerin haram kılınması, çeşitli hikmet ve amaçlarla açıklanabilir. Ancak bu açıklamaların her zaman kesinlik ifade ettiği söylenemez. Gerçek hikmet ve sebepleri bilen Allah olup, helal veya haramın temel gerekçesi, onun izin vermiş veya yasaklamış olması, amacı da insanın Allah'ın iradesine boyun eğme sınavından geçirilmesidir. Bununla birlikte, haramların bazı amaçları ve hikmetleri bulunduğunu düşünerek, bunları araştırmakta hiçbir sakınca bulunmadığı gibi, Bunları makul bir zeminde kavrama imkanı verdiği için yararlı da olabilmektedir. İslami kaynaklarda diğer dini hükümler gibi haramların hikmetleri ve amaçları da çoğunlukla makası düş şeria ve hikmetüt teşri başlığı altında önemli bir konu olarak incelenmiştir. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları